Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Cumanız mübarek olsun. Zamanı üçe ayırmış büyüklerimiz. Birisi mazi, birisi şu anda içinde bulunduğumuz zaman, birisi istikbal gelecek zaman diye üç bölümde mütala etmiş. Çünkü bunlara yapılacak muamele değişik olacak. Mazi, mazi geçmiş zaman, geçmiş gitmiştir. Onun için yapılacak şey sadece mazinin düşünülmesi, müzakere edilmesi, muhasebe edilmesidir. Yani bu mazi nasıl geçti? Efendim Allah'ın rızasına uygun mu geçti? Efendim ne gibi hatalar oldu? Ne gibi isabetli işler yapıldı? Onları düşünüp onlardan ders almak, ibret almak bir de hatalarına tevbe ve istiğfar eylemek, Allah'tan af dilemek, iyi işlerini yapmaya da kalbinden efendim düşünüp niyetlenmek, ben ileride şunu yapacağım diye. E, çünkü müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Niyet eder, yapamasa bile niyetinden dolayı sevap kazanır. İkinci zaman, içinde bulunduğumuz zamandır. İslam'a göre en kıymetli, e, üzerinde en çok durulması gereken, zaman parçası içinde bulunduğumuz zamandır. Çünkü içinde bulunduğumuz zamanı iyi değerlendirirsek bütün zamanlar iyi geçmiş olur. Zamanını şu anda nasıl değerlendiriyor? Nasıl geçiriyor? Allah'ın rızasına uygun mu? Şu andaki yaptığı işler, bulunduğu yer, efendim, iştirak ettiği faaliyet Allah'ın rızasına uygun mu? diye düşünmesi lazım. Hmm. Ve e, tabi Allah'ın rızası neyse onu yapmaya dönmek. Allah'ın yapmadığı bir iş üzerindeyse sevmediği bir yapmayın dediği bir iş üzerindeyse onu da hemen bırakmak gerekir. Yani gaye Allah'ın rızasını kazanmaktır. Allah'ın sevdiği, razı olduğu işleri, amali, efali yapmaktır. Sevmediği işleri de bırakmaktır. Zikirden murat da Allah'ı anmaktan, hatırlamaktan murat da budur. itaattir. Yani Allah'ı zikredecek Efendim yani hatırında tutacak ama hatırına getirecek ama hatırına getirdiği halde ona isyan etmeyecek. Hem Allah hatırında hem Allah'ın efendim kendisini gördüğünü biliyor, hem Allah'ın kendisini hesaba çekeceğini biliyor hem de günah üzerinde devam ediyor. Bunun kıymeti yok. Onun için bir insan eğer elinde tesbih olsa, La ilahe illallah veya Allah demekte de olsa bile. O anda günah üzere, kötü bir yol üzere, yanlış bir iş üzere ise Allah'ı zikretmiyor demektir diye hadis-i bildiriliyor. Yani zikirden de murat Allah'ı hatırlayıp Allah'a itaat etmek, rızasını kazanacak işleri yapmaktır. Onun için içinde bulunduğumuz zaman en önemli zamandır, sahip olduğumuz zamandır. Mazi geçmiştir, elimizden kaçmıştır. İstikbal ya gelir ya gelmez. Önümüzdeki zamanı bilmiyoruz, kaç sene yaşayacağımızı bilmiyoruz seneyi bırakalım kaç saat yaşayacağımızı bilemeyiz. Kaç dakika yaşayacağımızı bilemeyiz. Efendim şairin Yahya Kemal'in dediği gibi hani bir tel kopara hengebediyen kesilir dediği gibi birden hayatın ahengebediyen diyen kesilebilir. Tel kopup yani insanın eceli gelip vadesi yetip bitebilir. Sahip olduğumuz zaman içinde bulunduğumuz zamandır ama bir de tabi istikbal önümüzdeki zaman var. İstikbal bizim için avantajlıdır. Çünkü istikbali düşünüp planlama yapmamız mümkün. Çeşitli planlar, projeler, stratejiler, taktikler efendim niyetler, projeler hazırlamak mümkün. İslam'da e, yapılmamış olsa bile iyi şeyleri düşünmenin, planlamanın, efendim temenni etmenin, niyet etmenin sevabı var. Onun için istikbale ait böyle ön çalışmalar yapmamız lazım ve yapmak için de fırsat var elimizde. Çünkü henüz o zaman gelmemiştir, gelecektir. Bunların için anlatıyorum sevgili dinleyiciler. Bunlar tabi çok önemli bilgiler. Zamanı iyi kullanmak Müslümanın önemli bir vazifesidir. Ee, zamanla ilişkisi Müslüman'ın çok önemlidir. Hepimizin kolunda saat var ama e, dakikaları var, saniyeleri var. Saatlere, dakikalara, saniyelere, günlere efendim önem vermezsek bu saatin kıymeti yok. Yani dakikalar bile, saniyeler bile kıymetlidir. Bir saniyenin bile boş geçmemesi lazımdır. Evet. Şimdi bunları söyleyişi sebebim önümüzdeki bugün Cuma önümüzdeki cumaya kadar acaba önümüzdeki hafta içinde en önemli olay nedir? İstikbal, yakın istikbalimizde önümüzdeki günlerde en önemli olay nedir? En önemli olay benim düşündüğüm, benim puanladığıma göre en önemli olay Hicri yılbaşı. Yani artık bir Hicri sene bu hacci yaptığımız ayla beraber bitti. Zilhicce ayıyla beraber bitiyor, efendim ve yeni bir hicri yıl başlıyor. Biliyorsunuz e, Arabi kameri ayların isimlerini e, yani hepsini sırayla bilmeseniz bile çoğunu duymuşsunuzdur. Çünkü bazen efendim doğan çocukları hangi ayda doğduysa onunla isimlendirirler Mesela efendim çocuğun ismi Ramazan olur. Niye Ramazan ismi veriliyor? Çünkü Ramazan'da do doğmuştur. Mesela çocuğun ismi efendim Recep olur, Şaban olur. Neden? Çünkü Recepte de Şaban'da doğmuştur. Demek ki en aşağı 3 tane ayı biliyorsunuz. Recep ayı, Şaban ayı, Ramazan ayı. E sonra hangi ayları biliyorsunuz? Mesela atasözlerimize girmiş veya halk deyişlerimize girmiş. Cemaziyel evvel var. Aslında Arapça telaffuzuyla Cumadel del ula ben onun cevaziyel evvelini bilirim. Yani mazisini bilirim. Küçükken ne yaptığını bilirim. Daha önceden ne durumda olduğunu bilirim anasına. E, Tabi Muharrem ayı var. Safer ayı var. Efendim bunları duymuşsunuzdur. İşte şimdi şu anda şu konuşmayı yaptığım gün bir hicri senenin son günü veya son gününden bir gün önceki gündür. Zilhicce ayının Sonuncu günü veya sonundan bir gün öncedir. Niye böyle sonuncu günü veya sonundan bir gün öncesi diyorum? Çünkü e, Arap takvimlerini inceledim e, Mekke Mükerreme'de Hatta onlardan yanıma birer tane aldım. Efendim, e, hem cep tek takvimi aldım, hem masa takvimi aldım, hem efendim duvar takvimi var. Efendim, onlar da e, geçtiğimiz yaşadığımız senenin en son günü bu Cuma günü. Yarın Cumartesi günü yeni hicri yıl. Yılbaşı yani bir muharrem oluyor. Fakat bizim takvimleri de inceledim. Efendim bizim takvimler yarın değil, cumartesi değil, pazar günü bir muharremdir diyorlar. Binaenaleyh bizim yılbaşı bir muharrem pazar günü olduğu için pazar günü başlıyor. Olsun yani bugünden yeni bir yılbaşının efendim hemen arefesinde olduğumuzu ya yarın ya da öbür gün yılbaşı olduğunu Böylece Biliyoruz tabi hemen bir soru hatırınıza Gelmiştir Neredeyse efendim e, Sorularınızı duyar gibi oluyorum Niye onlarda öyle Bizlerde böyle fark neden İkisi de hesapla olduğu halde Çünkü daha rüyet bahis konusu değil Rüyet e, bu akşam Veya şeyde olacak yani gözleme Gözlem işi daha henüz Bahis konusu olmadan Niye hesapta bile fark var Yeni bir yılın girişini Hesaplamada niye fark var Tabii bu teknik bir konu Ama şöyle söyleyeyim Kısaca söylemek gerekirse Bizim dinimizde Çok pratik Şeylere bağlanmıştır efendim Olaylar çok sade Çözümlere bağlanmıştır Çok tabiata uygundur Her şey fevkalade Hayatın akışı içinde kolaydır Kolaycacık suyun akışı gibi aşağı doğru Akar gider her şey güzeldir. Bizim İslami kameri takvimde yeni bir ay ne zaman başlar? Akşam güneş batarken ufukta yeni hilal görülünce başlar. Yani bu akşam eğer yeni hilal görülürse yarın yeni bir ay başlıyor demektir. Yani incecik güneş battıktan sonra efendim ufukta incecik bir hilal görülürse yarın ayın biridir. Daha önceden beri gözlüyorsunuz görmüyorsunuz görmüyorsunuz derken bir akşam karşınızda güneş battıktan sonra incecik bir hilali görebiliyorsunuz. Tamam. Demek ki ay efendim dünya ile güneşin arasındaki doğrultudan biraz daha şeye kaymış efendim yan tarafa kaymış. Böylece kenarı güneş ışınları tarafından aydınlanacak hale gelmiş hilal. Demek ki kavuşum noktasını geçmiş diyoruz biz buna. Teknik tabir. Efendim Arap Araplar ihtima noktası derler. Türkçe kavuşum deniliyor. Efendim Batı dillerinde de bir karşılığı vardır şu anda hatırlayamıyorum. Demek ki kavuşumu geçmiş hilal görünebiliyor. Tamam. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz Hazretleri yeni bir ayı böylece e, anlatmış. Yani hilali gördüğünüz zaman ertesi gün yeni bir aydır. Gayet kolay. Efendim o devri düşünün. Efendim çeşitli ülkeleri düşünün. Çeşitli Efendim bölgeleri düşünün, insanları düşünün e, yani zamanı nasıl ayarlıyorlar akşamleyin ufka bakarken zaten o vakit akşam namazı vaktidir zaten hazır olacak ufka bakarken yeni hilali gördü mü demek ki yeni ay başladı diyecek oradan sayacak. Efendim e, Peygamber Efendimiz Ramazan'ın tespiti hususunda da bu esası koymuş hilali gördüğünüz zaman ertesi gün Ramazan demektir oruç tutmaya başlayın Ondan sonra tabi 29 gün filan geçecek 29 veya 30 gün çünkü küsürattır, küsurat bazen bu tarafa eklenir bazen öbür tarafa eklenir efendim 29 veya 30 olur efendim bir daha hilal gördüğünüz zaman da bayramdır yani artık ramazan bitmiştir ramazandan sonraki şevval ayı gelmiştir demek Hilali gördüğünüz zaman oruç tutun, hilali gördüğünüz zaman orucu bırakın, bayram yapın diye hilale bağlamış olduğu için biz hilalin görünmesine esas alıyoruz. Peki Araplar e, bu hesabı bizden bir gün önce niye çıkartmışlar? Tabii biz Peygamber Efendimiz hilali gördüğünüz zaman yeni ay başlamıştır ona göre hareket edin diye emrettiğinden hilali görmeyi esas alıyoruz. Şimdiye kadar da o esas alınırdı. Büyük ölçüde herkesin görmesi esas alınırdı. Hilali gözleme önemliydi. Ramazanda da önemliydi. Efendim, Ramazan'ın bitimini tespit için Şevval'de de önemliydi. Bir de haccın efendim Arafat'a ne zaman çıkılacağını bilmek için hac ayının yani Zilhicce dediğimiz haç ayının da başlangıcını bilmek önemliydi böylece en aşağı 3 ayın bilinmesi önemli bir de bunların doğru tespiti için daha önceki ayların tespiti önemli olduğundan Müslümanın bu hilali takip etmesi lazım hilalin macerasını bilmesi lazım nasıl hilal olur nasıl yarım ay olur nasıl dolun ay olur nasıl tekrar küçülmeye başlar ay başında ne zaman görünür ay sonunda ne zaman görülür Bunları tabi Müslüman'ın bilmesi lazım. Biz ona uyuyoruz. Onun için demek ki bu akşam hilal görünmeyecek. Yarın akşam görünecek ki pazar günü Muharrem'in biri olacak diyoruz. Araplar o zaman ne yapmış oluyorlar? Araplar görünmesini esas almadan teorik olarak kavuşum noktasını geçtiği zamanı esas alıyor olabilirler hani şu anda artık nazari olarak göz görmez hilal yoktur ama ay efendim dünya ile güneş arasındaki doğrultunun hizasına gelmiştir, düzleme gelmiştir. Oradan e, tam sıfır noktasındadır, kavuşum içtima noktasındadır. Bir saniye sonrası, bir an sonrası artık yeni aydır diye böyle hesaplamış olabilirler. tabii bu bir bilimsel e, temeldir, baz diyoruz buna. Bu baza göre, bu temele göre düşünürse insan o zaman Tamam teorik olarak içtima noktasını geçince yarın ayın biri olur diyebilir ama biz de Peygamber Efendimiz görün, hilal görüldüğü zaman yarın biri olur buyurduğu için biz de ona riayet etmiş oluruz. Bu da bir bazdır. Bizimki de hadisi şerife dayanma temelidir dayanma bazıdır. Onun için biz pazar günü bayram atmış olabiliriz. Tabi temenni ederiz ki bunların hepsi bilim adamları ve devlet adamları efendim sosyal ve dini meseleleri inceleyen kuruluşlar, diğer işleri Başkanlıkları tarafından karşılıklı konuşulsun. Ümmet tek bir efendim takvimle bu işi e, rayına otursun diye temenni ederiz ama öyle değil. Şimdi yarın veya pazar günü, cumartesi günü veya pazar günü Yeni bir yıl başlıyor. Tabii bu heyecanlandırıcı, mühim bir olay. Biz yeni bir yıl başladığı zaman e, hangi duyguların içine giriyoruz Müslümanlar olarak? Geçmiş yılın muhasebesine giriyoruz. Nasıl geçti? Geçmiş yılımız diye. Onu düşünüyoruz. Ondan sonra da gelecek yılı nasıl geçireyim diye efendim tefekküre dalıyoruz. Planlar yapıyoruz. Bu bakımdan bizim için önemli oluyor. Şimdi e, şeyin ya, arabi e, kameri yılın e, şeyden sonra ramazandan sonra bir şevaleyi vardır bayramın günlerinin e, günleriyle başlayan ondan sonra zilkade vardır zilkade e, haccittan bir önceki ay olur kade oturmak demek biliyorsunuz mesela e, ramazan şeyde namazda da oturan oturmaya el tül ula deniliyor mesela dört vekatlı bir namazın İlk iki reketini kıldıktan sonra oturuyoruz. Biz e, Ettehiyyatü'yü okuyoruz. Efendim Teşeğüd okuyoruz. E, El-Kâdetül-Ula e, Ondan sonra veya e, dört rekatı tamamladıktan sonra oturmamıza El-Kâdetül-Ahire diyoruz. E, son oturuş demek oluyor. Kade oturmak demek. Zil-Kâde ne demek? Oturulan ay demek niye bu ismi vermişler acaba Araplar hacdan bir önceki aya Zilkade ismini niye vermişler geçen gün şeyi onların lügatlarını karıştırdım orada izahını gördüm çünkü e, hac Araplarda eskiden beri geleneksel olarak tarihi bakımdan çok önemliydi kabileler tabi hacca gitmek için yola çıkacaklar belki bir aylık yoldan belki daha uzun bir yoldan gelecekler Kabe'yi müşarefede hac yapacaklar. Mekke-i Mükerreme'de hac yapacaklar, vazifeleri yapacaklar. O zaman e, şey düşmanlıklar, mücadeleler, husumetler, kan davaları efendim ve diğer mücadeleler e, bırakılıyor. Bu bir sosyal aralarında mutabakat imiş eski cahiliye devri Arapları arasında. Yani hac yapılacak tamam silahları bırakalım mütareke deniliyor ya hani e, silahları bırakalım veya time out diyorlar efendim şeyde e, sporda yani ara verelim efendim sonra yapacağımızı yaparız ama e, şu anda bir ara verelim diyorlar işte zilkade oturup ara verme ayı neden hacılar hacca gitsin diye hacın yapıldığı ayın adı da zil hicce yani hacın yapıldığı ay demek hicce ne demek bir çeşit ziyaret demek. Yani ziyaretler çok olabilir ama hiçce bir çeşit ziyaret. Yani kabeyi Müşerrefe'yi ziyaret. Ee, şeylerin yani Arapça'da böyle fi'le benzediğinde olunca e, şey derler. E, yani masaların ne derler? Yani bir şeyin yapılış nevini cinsini, şeklini gösteriyor. Bir çeşit ziyaretin yapıldığı ay. Hangi ziyaret o? Hani ev ziyaretimi, komşu ziyaretimi, efendim düğün ziyaretimi vesaire hiç de onlar değil değil. Allah'ın beyti olan kabe i ziyaret ve usulüne göre o ziyaretin gerektirdiği vazifeleri yapmak için Hicce. Bir çeşit ziyaret. İşte Zil Hicce içinde haccın yapıldığı ay demek. Ondan önceki ayın adı herkes silahları bırakıyor, oturuyor, mücadeleyi bırakıyor. Zil Kaade oturma ayı, mücadeleyi, efendim terk etme ayı, kendi aralarında kabile mücadeleleri olsa bile. Peki Haçtan sonraki ayın adı ne? Muharrem. Muharrem de yani e, her şeyin, efendim suçun, böyle mücadelelerin, kavga'nın, gürültünün gene haram kılındığı, yasaklanmış olduğu ay demek. Demek ki Haçtan önce de yasak herkes oturuyor silahları bırakıp Muharrem haçtan sonra da yasak artık hac yapmış bırak bakalım düşmanın bile olsa efendim e, dokunma manasına Muharrem de haçtan sonraki ay oluyor ve hicri yılbaşı oluyor bu hicri e, yılbaşı olması e, tabi e, Hz. Ömer zamanında efendim alınmış radıyallahu anh'ın devrinde emir yaptığı zamanda halifeliği zamanda alınmış ama teklifi de Hazreti Ali Efendimiz yapmış. Allah şefaatlerine ertlesin. Şey de yani fikir de Hazreti Ali Efendimizin fikri hicret esas olsun filan diye teklifi o güzel bilimsel ve çok isabetli teklifi hayran olduğumuz teklifi yapan Hazreti Ali Efendimiz Evet Muharrem ayı birinci ay oluyor ama isminin e, sebebi de artık yani hacılar yerine varıncaya kadar savaş haram yok bir şey manasına geliyor. Böylece efendim Zilkade haram aylardan. E, Zilhicce zaten haccın yapıldığı ay o da haram. E, ondan sonra dönüşün sağlandığı herkesin artık yurduna dönmesinin sağlandığı ayda o da Muharrem o da haram. Üç ay Peş peşe. Demek ki 3 aylar haram aylar oluyor. Ama Kur'an-ı Kerim'den biliyoruz ki Allahu Teala Hazretleri 12 ay yaratmıştır. Bundan 4'ü haram aydır deniliyor. Anladık. E, Zil, Kade, Zil, Muharrem haram aylardır. 4. haram ay hangisi? Bunu da kendi aralarında yine sosyal bir mutabakatle örf, adet, cahiliye devrinin bunlar şeyleri, tarihi, hatıraları. Ama orada kalmamış bizim de şeyimize girmiş. Efendim, dini hayatımızda zamanlamamızın esası olduğu için bugün bizim için de canlı. Dördüncü haram ayda tabu muharremden beş ay sonra gelen efendim Recep ayı. Recep ayı bu üç tane birbirine komşu e, bitişik e, haram aylardan çok ayrı geldiği için e, onun adı Recep'ül Fert derler. Tek başına kalmış öteki ayların arasında haram olmayan ayların içinde. Demek ki Araplar böyle üç ay hac için bir arada mütareke yaptıkları gibi silahı mücadeleyi bıraktıkları gibi bir de sıkılıyorlar. Bir aylık mütareke daha yapıyorlardı demek ki o da Recep. Hatta Recep'in bir adı Recep'ül Asam'dır. Asam, Arapça'da sağır demek. Yani niçin sağır? Yani o Recep ayında da bir düşmanlığını görse e, Arap efendim görmemiş gibi olacak. Geldiğini duysa söyleseler duymamış gibi olacak. Sağırmış gibi neden? E, Recep ayında da mücadele olmaz diye karar vermişler. E, adet yerleşmiş aralarına. Böylece Recepte tek. Tabi o ileride gelecek. Recep efendim e, Muharrem'den beş ay daha geçtikten sonra gelecek. Efendim o ayları da Allah sahada afiyetle idrak etmeyi nasip etsin. Üç aylar diyoruz onlara da. Recep Şaban Ramazan o da manevi efendim sevapların çok olduğu peygamber efendimizin ibadetini çok arttırdığı bir e, mevsimin başlangıcı. Evet şimdi Muharrem ayına yarın veya öbür gün giriyoruz yeni sene. Bir kere hepinizi candan şöyle e, ayağımızın tozuyla efendim mukaddes beldelerin havasıyla tebrik ediyoruz. Yeni e, Hicri dini efendim kameri yılınız hayırlı olsun, yarın veya pazar günü başlayacak olan yeni yılınız hayırlı olsun diyoruz, mübarek olsun diyoruz bereketli olsun yani bu yeni yılın içinde Allah sizi mutlu etsin, daha nice yıllar mutluluğunuzu devam ettirsin güzel şeyler yapmanızı nasip etsin güzel şeylerle karşılaşmanızı nasip etsin, bu yep, yepyeni seneyi güzel değerlendirmeyi nasip etsin, tabi en önemlisi bizim için kader kader Allah'ın takdiri o ne dilerse onu takdir edecek tabi dua ederiz Allah bize hayırları mukadder eylesin hayırlar yazsın alın yazımıza kaderimize diye dua ederiz ama bizim için bu şeyde önemli olan artık yeni bir ay başlıyor yeni bir yıl başlıyor yeni yılbaşı yarından itibaren başlıyor neler yap yapabiliriz? Onu hatırlatmak. Önceden hatırlatıyoruz. Bizim konuşmalarımızın esas amaçlarından birisi ibadet zamanlarını kardeşlerimize önceden hatırlatmak. Efendim bir kere yeni bir ay başlanınca ne yapabiliriz? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin tavsiyesi bir insan yeni bir ayda başında, ortasında, sonunda oruç tutarsa bütün ayı oruçlu geçirmiş gibi olur. Evet bu bir genel kaidenin Aksetmesi oruca. Genel kaide nedir? Allah bir iyiliği on misli ile değerlendiriyor. Daha da fazla olabiliyor. 3 e, gün oruç tutarsa on misli 30 gün eder. Demek ki en aşağı efendim, on misli mükafatla bile aşağı mükafat olan e, on misli ile bile mükafatlandırsa hakikaten bir ay oruç tutmuş gibi olacağını rakamlar da gösteriyor. Peygamber Efendimiz de buyurmuş. O halde biz de bu yeni yılı oruçla karşılayalım. Ramazanda tutmuştuk, orucu sevmiştik. Biraz şimdi oruç tutmaya tutmaya oruca hasret kaldık diyelim, özledik diyelim. Oruç tutalım ve Allahu Teala Hazretlerine dua edelim. Ya Rabbi ben bu yeni yıla kendi nefsimi oruçla efendim itaatte, itaate zorlayarak, bazı şeyleri yapmamaya zorlayarak sevdiğim bir ibadetle açıyorum başlatıyorum sen bu e, yeni yılımı ve bundan sonraki mütebaki bütün ömrümü böyle günahlardan uzak günahlardan sakınarak sevdiğin vecih üzere iyi bir müslüman olarak kamil bir müslüman olarak geçirmeyi nasip et yarabbi diye efendim bir kere oruçla başlayalım bu önemli bir karar bir geçmiş sene var özel kendi hayatımız içinde bu geçmiş seneyi değerlendirmeliyiz Şöyle bir e, hatıra defteri tutuyorsak günce günce mi diyorlar Efendim günlük defter mi diyorlar hatıra defteri derlerdi e, onu tutuyorsa tutuyoruz isek sayfaları karıştıralım Efendim veyahut tutmuyorsak hafızamızı yoklayalım bu geçtiğimiz sene nasıl geçti iyi mi geçti kötü mü geçti yani iyi şeyler mi yaptık kendimiz memnun muyuz yaptıklarımızdan Efendim yoksa üzücü şeyler mi yaptık pişman mı olduk sonunda. Ee, geçmiş sene için bir kere tevbe ve istiğfar eyleyelim tevbe ve istiğfar her zaman için geçerlidir ve tevbe ve istiğfarın şartı da tabi bir daha günahı işlememeye azmi cezmi kastetmektir ne demek azmetmek bir cezmetmek de kuvvetli karar vermek kastetmek de yönelmek demek azmi cezmü kastetmemiz lazım ki yani bu e, günahları işlemeyeceğim şeytana uymayacağım Allah'a asi olma durumuna düşmeyeceğim diye efendim iyi insan olma azmetmek iyi şeyler yapma azmetmektir tevbenin şartı yani geçmiş günahların bağışlanmasının şartı bir daha onları yapmamaya karar vermektir kesin karar vermektir biz de böyle kesin kararlı bir tevbe, tevbe nasuh, nasuh ile tevbe edelim muhterem kardeşlerim tabi herkes hacca gitmedi ama hacca giden kardeşlerime sesleniyorum onlar yavaş yavaş yurda döndüler büyük bir kısmı döndü bir kısmı da daha dönmek üzere efendim Mekke-i Mükerreme'de Medine-i Münevvere'de gördüm Tabii bir insan hac ettiği zaman bütün günahları affolunmuş oluyor tertemiz oluyor annesinden doğduğu gün gibi oluyor onların da artık ben hacca gitmiştim Efendim günahlarım silinmişti aman defterime tekrar gölge düşmesin, kara yazı yazılmasın, günah yazılmasın diye ondan da dikkat etmesi lazım. İyi Müslüman olmaya çalışması lazım. Bir de başkalarının da iyi Müslüman olması için daha çok gayret göstermesi lazım çünkü onlar artık özel eğitimden geçen daha efendim bilgili, deneyimli, mübarek e, Müslümanlar oldular. E, günahlara tevbe etmek lazım. Tabi. E, e, şairler diyor ki mazi geçmiştir yapılacak bir şey yok. Yani yapılmışsa ne yapalım? Olmuş bitmiştir. İstikbalde gelecek değil. İçinde bulunduğun zaman önemli. İçinde bulunduğumuz zamanı her zamanı içinde bulunduğumuz her zamanı iyi değerlendirmeye gayret edelim. Bu da daima insanın kendi kendisi ben ne yapıyorum? Doğru mu yapıyorum? Yanlış mı yapıyorum? diye sormasıyla mümkündür. Bundan sonra bu yeni yılda adet edinelim. Her şeyi ben niçin yapıyorum? İşte Kur'an'da emredilmiş ondan. Peygamber Efendimiz hadis-i şerifte buyurmuş ondan. Efendim bunu böyle yapmak Müslümanlar için hayırlı, onun için yapıyorum. Bunu böyle yapmak ahiret için sevaplı, onun için yapıyorum diye. Kendi kendimize daima bir işi yaparken sormalıyız. İyi şeyi yapma niyetlenmeliyiz. Yaptığımız şey eğer İslami değilse, yani ben bunu yapıyorum ama bu İslami değil. Hıncımdan, kinimden yapıyorum, kızgınlığımdan yapıyorum veya nefsime uyduğumdan yapıyorum veya işte şeytana uyduk, yapıyoruz filan gibi. Ha, öyle bir durum sezinlediyseniz derhal o işten vazgeçmeye de kendinizi alıştırmanız lazım. Yani kendinizi tutmaya alıştırmanız lazım. Bir de önümüzdeki yıl için güzel güzel projeler yapalım. Kendi şahsımız için proje yapalım bir ben önümüzdeki yılda hangi esaslara uyarak hangi ana prensipleri sıkı bir şekilde uygulayacağım bu bir ailemiz için programı yapalım çoluk çocuğuma İslam'ı öğreteceğim her gün Kur'an-ı Kerim'den birkaç ayet okuyacağım, ezberleyeceğim, anlatacağım her gün birkaç tane hadis-i şerif okuyacağım, anlatacağım evimiz bir efendim medrese olacak bir ilim yuvası olacak bir mektep olacak İslam'ın öğretildiği mübarek bir Efendim yuva olacak. Çocuk çocuğumu da çocuk çocuğumu da öğreteceğim. Tamam. Bu da ailevi bir karar. Efendim güzel kararlar almalı. Veya işte önümüzdeki sene hacca hazırlanalım şimdiden. E, hacı inşallah yapalım diye böyle güzel projeleri düşünmek. Bir de içtimaî hazırlık yani toplumsal olarak bütün Müslümanların birtakım şeylere hazırlanması bu da çok önemli. Şimdi bunu da tabii aydın Müslümanlar, münevver Müslümanlar, mütefekkir Müslümanlar, alim Müslümanlar, lider Müslümanlar, gruplarının başında olan, önünde olan İslami meseleleri iyi bilen Müslümanlar ayarlayacak. Bu sene İslam için topluca neler yapabiliriz? Ne gibi güzel kararlar alırız? Şehrimizde neler yapabiliriz? oturduğumuz beldemizde neler yapabiliriz? Ülkemizde neler yapabiliriz? Efendim İslam ülkeleri arasında neler yapabiliriz? Topluca grup halinde ve dünyaya açılmış bir İslami çalışma olarak neler yapabiliriz? İslam'ı başka nerelere yayabiliriz? Nasıl tanıtabiliriz? Nasıl reklamını yapabiliriz? Nerelerde ne gibi çalışmalar yaparsak o, İslam oralara yerleşir? Nerelerde ne kadar Müslüman var o kardeşlerimizle tanışıp acaba onlarla ya onlara yardımcı olabilir miyiz onlardan istifade edebilir miyiz diye bir de içtimai planlamalar yapmalıyız yani şahsi ailevi efendim beldeye e, ait beledi diyelim bir de devlete ait bir de devletler arası sahaya ait planlamalar yapalım çünkü bu planlamaları yapıp müzakere ettikçe, efendim toplu hareket ettikçe tabii İslam kalkınacak. Bakın İslam ülkeleri kendi aralarında güzel işbirliği yapsalar, kendi aralarında efendim ekonomik işbirliği yapsalar, kendi aralarında kültürel işbirliği yapsalar ne kadar güzel şeyler olur. Şimdi biz e, hac ve ömre e, mevsiminde tabii buradaki yayınları görmedik, gazeteleri görmedik, dergileri takip etmedik. Televizyonlardan uzak efendim. E, mübarek bir hayat tabii Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere'de böyle e, müstehcenlik yok. Efendim ibadet var. Herkes 5 vakit namazı efendim ya Mescid-i Haram'da veya Mescid-i Nebevi'de kılmaya çalışıyor. Herkeste bir ibadet aşkı. Erkenden kalkılıyor. Yani bize göre çok erken sabah namazı kılındığı halde herkes sabah namazına değil teheccüd namazı kılma efendim harem şerife gidiyorlardı. Güzel. Melek gibi bir hayat. Meleklerin yaşantısı gibi sevaplı bir hayat. E şimdi şeye döndük. Türkiye'ye döndük. E Türkiye İslam bakımından bu kadar Homojen, bu kadar yoğun, bu kadar temiz bir manzara da değil. Neden? Bir kere e, Müslüman olmayanlar var. İkincisi, efendim İslam dışı birçok müessese var. Nedir mesela İslam dışı müesseses? E mesela İslam'da içki haram ama içki var. Mesela İslam'da e, şu şu şu şeyler haram müesseseler veya ticaret haneler veya bilmem eğlence yerleri vesaire haram, yasak e onlar var yani demek ki iyi Müslüman değil yani İslam'a göre ayarlanmamış bunu da kimisi adeta övünerek şey yapıyor yani biz layık bir ülke, layık bir ülke olmak gayri İslami olan şeyleri yapmak günahları işlemek demek değil ki o onunla övünüyor sanki Müslüman olmamakla günah işlemekle şeytana uymakla iyi bir şey yapıyormuş sanıyor halbuki laiklik demek insana insanların birbirlerine dini bakımdan baskı yapmaması, itikatlarının, inançlarının gereğini huzur içinde, hürriyet içinde yaşaması demek. Bu bir sosyal mutabakat Avrupa ülkelerinde. Yani çeşitli tarikatlar, mezhepler varmış. Khar etmişler, birbirlerini öldürmüşler, kırmışlar, geçirmişler, katliamlar yapmışlar. Yüzlerce yıl birbirleriyle çarpışmışlar. Sonra demişler ki, bak biz bu inançlar dolayısıyla çarpışmışız, hata etmişiz, yapmayalım bunu. Ne yapalım? Laikizm mi getirelim? Herkes kendi şeyinde efendim serbest olsun, kimse kimseye karışmasın. Yani laik ülkelerde bakıyorsunuz, dini partiler var, efendim dini liderlerin politikaya girmesi var. Efendim, e, meclise girmesi var, çalışmalar yapması var demek bizdekinden e, farklı bir şey. Bizimki taklit yani, bizimki yanlış. E, günah işlemek, e, efendim, dine karşı gelmek tatlı bir şey, güzel bir şey değil ama e, sanki layıklık oymuş gibi bazıları öyle şey yapıyor. Ve kötü şeyleri engellemek de sanki insan haklarına saygısızlıkmış gibi düşünülüyor. E, bugünkü gazetede vardı tanınmış bir manken efendim eroin iptilası Dolayısıyla işte nihayet ölmüş. Resimleri var yere yatmış kalmış. Efendim ölmüş. Genç yaşında ölmüş. E şimdi biz bu eroinle uğraşmayacak mıyız yani? Hürriyet var diye. Bunu engellemeye çalışmayacak mıyız? Efendim eroinle uğraş da içkiyle uğraşmıyor. İçki de insanı bu hale getiriyor. İçki de sonunda hasta ediyor, öldürüyor. Yani sen içiyorsun diye ben onunla uğraşmayacak mıyım? Onunla da uğraşmamız lazım. Sömürü. Efendim bilmem haksız kazanç vesaire e bunlarla uğraşmayacak mıyız? Uğraşmamız lazım. Şunu demek istiyorum. Yani maalesef ülkemizde günahlar serbest. Günahlara adeta müdahale ayıp günahları işlemek sanki ayıp değil gibi durumlar yanlış, laikliğe de aykırı bir durum. Tabii Türkiye'de durum böyle olduğu için İsa şeyde insan Mekke-i Mükerreme'de Medine-i Münevvere'de melek gibi yaşıyor ama buraya geldiği zaman günahların işlendiği bir diyarda öyle yaşıyor. Ne yapmak lazım? Beldemizi, ülkemizi, milletimizi güzel şeylere alıştırmak için çalışma yapmamız lazım. Çok önemli bu çalışmalar. Bunu da tatlılıkla yapılması lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı şekilde yapması lazım. Ayet-i kerimelerin emrettiği şekilde. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sebilirabbike bil hikmeti, vermem üzzati haseneti ve caedilhum billetihiye ehsen. Yani Allah'ın yoluna çağıracağız. Bunda durma yok. Nasıl? Efendim, hikmet ile, güzel öğüt ile ve en güzel bir e, çalışma ile, gayret sarf etmek ile mücadele edeceğiz. Mücadele şart ama fazilet mücadelesi bu. Tatlı bir mücadele, insanlara mutluluk götürecek bir mücadele, kötülüklerin engellenmesini sağlayacak bir mücadele, iyiliklerin hakim olması sağlayacak bir mücadele. İşte yeni yılın içtimai hedefleri, sosyal hedefleri, efendim toplumları ilgilendiren hedefler. Ee, sevgili kardeşlerim Cuma'nızı tebrik ederim ve yarın veya öbür gün her neyse iki kabule göre, iki baza göre efendim girecek olan yeni yılınızı tebrik ederim. Allah nice nice yıllara sizi mutlulukla, sağlıkla, afiyetle, huzur ve saadetle ve yolunda yürüyen iyi bir mümin olarak erenlerden eylesin. Ömrünüzü rızasına ögün geçirmeye muvaffak eylesin. Dolgun, hayırlı, verimli çalışmalar yapıp rızasını kazanmayı nasip eylesin. Dünyada ahirette bahtiyar eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. İnsanın şahsen iyi bir Müslüman olmasını ben takdirle karşılıyorum. Kendisini kurtarmış oluyor ama başkalarının da iyi olması için çalışmak daha güzel olduğu için onu da özeniyorum, tavsiye ediyorum, temenni ediyorum. Yani insan sadece kendisini kurtarmaya çalışmamalı, başka insanları da kurtarmaya çalışmalı. Yani sosyal yönü kuvvetli çalışmalar yapan bir Müslüman olmalı. Hepinizin böyle e, arkanızda eser bırakan Müslüman olmanızı, arkanızda e, doğru yola çekmiş olduğunuz insanların veya her insanların istifade edip dua ettiği eserlerin bırakılmış olmasını temenni ediyorum. İnşallah çalışmalarınızda nice insanlar doğru yola gelir hidayete erer. Yaptığınız hayır hasenatla nice insanlar size hayır dualar ederler. Dünyanız ahiretiniz mamur ve mesut olur temenni ediyorum. Öyle olsun. Allahu Teala Hazretleri hepinizden razı olsun. Ee, sözümü Peygamber Efendimizin mübarek bir hadisiyle bitirmek istiyorum. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki: "Min se adetil mer en yatule ömrühu ve yezukahullahul inabe." İnsanın kişinin mutluluğunun, saadetinin emaresidir nesi? "Tule en yatule ömruhu. Ömrünün uzun olması. Hepimize uzun ömürler diliyoruz onun için bu hadis-i şerife göre ve yercukallahu'l inabe ve Allah'ın ona efendim kendisine yönelişi nasip etmesi İnabet, cenab cenabı Mevla'ya yönelmek demek. E, tabii bu konuda yani günlerce, yıllarca konuşsak bitmez. Büyüklerimiz hep konuşmuşlar. Mevlana Celaldin Rumi bütün konuşmalarında, şiirlerinde aşkı işlemiş. Yunus Emre aşkı işlemiş efendim büyük Evliyaullah, sofiler, mutasavvıflar, din alimleri aşkı işlemişler. En büyük sevgi Allah sevgisidir. Hakikaten de aşık olunacak, hakiki gönül bağlanacak efendim, şey allah Teala Hazretleridir tabi. O bakımdan ona yönelmek çok önemli. Yani i̇nabet, Allah'a yöneliş, nasip olması çok önemli allah Teala azzetleri hepimizi uzun ömürle eylesin. Allah'ı bilen, bulan, O'na yönelmiş olan ve O'nun yolunda çalışan, O'nun sevgisini, rızasını kazanan, sevgilisi olan, evliyası olan kullarından eylesin. Cennetiyle, cemaliyle cümlenizi müşerref eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.